Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir Müslüman mürtet olduktan sonra tevbe ederse önceki amelleri gider mi? Şimdi Bakara Suresi 217. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Sizden kim dinini terk eder ve kafir olarak ölürse işte onların dünyada ve ahirette amelleri mahvolur. Amelleri boşa gider. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalırlar. Bu hususta değerli kardeşlerim, alimler arasında ihtilaf vardır. E, Hanefiler ve Malikiler bir farklı görüş öne sürüyor. Şafiiler ve Hanbeliler de farklı bir görüş öne sürüyor. E, Hanefi ve Maliki mezhebine göre e, Mürted İslam'ı terk ettiği anda bütün amelleri boşa gidiyor. Mürtedin Müslüman iken tuttuğu oruç, kıldığı namaz, yapmış olduğu hac, vermiş olduğu zekat gibi ibadetler İslam'a döndükten sonra tekrar yapması gerektiği ifade ediliyor yani Hanefi ve Malikilere göre. Şafilere göre de Mürted olmadan önce yapmış olduğu ameller kafir olarak ölmeden tekrar dönüş yaparsa yeniden kabul edilir, değer kazanır Diyorlar. Çünkü ayette kafir olarak ölürse ibaresi o zaman bu ibaren bir anlamı olmazdı diyorlar. Bu hususta bir ihtilaf söz konusu ancak en iyisini bilen Allah'tır diyelim. Yani böyle bir şeyi mürted olduktan sonra tekrar İslam'a dönen birisi böyle bir durumu Fırsata dönüştürmeli. O saatten sonra kendisini affettirecek amellere sarılmalıdır. Çünkü bu suç çok büyük bir suçtur. Bir daha tekrar halinde asla kurtuluşu mümkün olmayan, tevbesi de kabul edilmeyecek olan bir duruma düşürebilir. Dolayısıyla kardeşlerim böyle ihtilaflı hususlarda net bir şey söylemek doğru olmaz. Alimler de zaten farklı farklı görüşler öne sürmüşler. Ama en iyisini bilen Allah'tır diye diyerek bu konuyu açıklamış olalım. Benim gönlümden geçen yani kalbime yatan cevap Şafii ve Hanbeli mezhebinin görüşüdür. Yani mürted olarak ölmedikten sonra tövbe edip İslam'a döndükten sonra Yeter ki tövbe etsin, İslam'a dönmüş olsun, Allah onun tövbesini kabul ettikten sonra geçmişteki amellerini boşa çıkarmayabilir, kabul edebilir. Yeter ki tövbe etsin ve Müslüman olarak ölmüş olsun. Ben böyle olabileceğine inanıyorum. Yine de en iyisini bilen Allah'tır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.